الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يهدل الله فلا مدلل ومن يدل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد Değerli kardeşlerim az evvel de belirtmiş olduğum üzere dersimizin konusu İslam'da kabir fitnesi ve kabir fitnesinden dolayı ortaya çıkan unsurlar diye bir başlık attık. Zamanımızda bir takım insanlar kabirleri adeta ibadet haleye çevirmiş bulunmaktadırlar. Buraya defnedilmiş olan o kabirlere defnedilmiş olan bir takım salih insanlar Allah yolunda zühd ehli tabba ehli alim gayretli insanlar gömülmesiyle beraber inan bir takım zalim insanların da kabirlerinin olduklarını bilmekteyiz, görmekteyiz kardeşlerim. Ve bu kabirler bu Maalesef tutlaştırılıp adeta birer ibadethane haline getirilmiş durumdadır kardeşler. Türkiye'de takriben bunların sayısı 5000 olmaktadır. Evet kardeşler bu kabirlerde o kabir sahipleri için bir takım insanların yolculuk yaptıklarını, bir takım ibadetler yaptıklarını gözlemlemekteyiz. Tabii ki bunlar Kur'an ve Sünnet çerçevesinde özellikle nehyedilen, sakındırılan ameller olmakla beraber orada bir takım insanların namaz kıldıklarını iftar ettiklerini adak adadıklarını bu adaklarına aynı zamanda bir kurbanın vasıflarına takılacak bir şekilde özen gösterdiklerini bununla beraber kabri daha görür görmez hemen secde ve ihtiram edip kabir ehlini yüceltmeleri adeta Kabe gibi Allah'ın kitabında kutsal olarak görülmüş olan bir yeri tavaf edip hacer Esved'e el sürüldüğü gibi el sürülüp makamı İbrahim'in arkasında namaz kılındığı gibi iki rekat namaz kılıp adeta bir haccın menasiklerinin işlendiği bir yerler olduğunu net ve bariz bir şekilde görmekteyiz. Sohbetime Özellikle bu tür durumlardan sakındıran ilim ehli olan İmam Birgivi'nin eserinden Balıkesir'de yaşamış olan bir alimdir bu İmam Birgivi. Özellikle ondan istifade ettiğim bir eser olduğu halde yaptığım araştırmalarda İmam Birgivi'nin kabri ki kendisi kabirlerden esefle, şiddetle sakındırdığı halde Türkiye'de en çok ziyaret edilen kabirlerden bir tanesi haline gelmiş durumda. Düşünebiliyor musunuz? Ümmetin düştüğü hal hakikaten de çok sıkıntılı ve komik. Niyetimiz insanları batıldan koparıp arzu ettikleri cennet ehli olmaları hasebiyle hakkı anlatıp hakla amel etmelerini sağlayıp bununla beraber meşru olmayan ibadetleri onlardan sakındırmak için böyle bir dersi işlemeyi uygun gördük ve dersimizin genel ana teması Nuh Aleyhisselam'ın kavminin kabirciliğiyle başlayıp bugüne kadar gelmiş olan mevzuları içinde e, özdeş e, harmanlayıp beyan etmek inşallah malumunuz üzere ki Büyük saadetin kurtuluşu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gitmektir kardeşler. Ki bu net olarak da bilinmektedir aynı zamanda. Ancak şeytan sizleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan alıkoymak için birçok desiseler, birçok fitneler, birçok bahane ve meseleler ortaya çıkarmaktadır. Ki Allah Azze ve Celle şöyle beyan edip ondan mühlet istemesi asebiyle o mühlet de kıyamet gününe kadar bu şekilde vuku bulacağı bilinmektedir. Dedi ya, ya Rabbi bana mühlet ver. Göreceksin ki beni azdırmana karşı, azdırmalarına karşılık onların bir çoğunun senden yüz çevirdiklerini göreceksin dedi. Allah Azze ve Celle ne dedi? O halde git sen mühlet verilenlerdensin dedi. Lakin arkadaşlar, şeytanın hilesi, desisesi zayıftır. O sadece size ne yapar? Sadece size ilham eder. Beyan eder. Katiyetle size herhangi bir fiili uygulama yapıp sizin elinizden çekip sizi bir münkerin içerisine çekmesi mümkün değildir. Ve o zaten şöyle söylüyor ayet-i kerimede. Diyor ki Allah Subhane ve Teala Kerim kitabında. Ben sizlere ilham ettim. Sizler de hemencik yapıverdiniz ve diyecek ki İnni ben bugün alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım ben sizi sadece beyan ettim bugün sizin üzerinize gözetleyici olan Allah'tır artık ben sizden uzağım ne haliniz varsa görün deyip kendi hakkındaki hükmüyle insanların da kendi hakkındaki hükmünü beklemeleri için insanlara bu şekilde beyanda bulunmaktadır kardeşler şeytanın ilk etaptaki Ademoğlu'nun üzerindeki ilk fitnesi kabircilik olmuştur kardeşler. Nuh Aleyhisselam ile Adem Aleyhisselam zamanı içerisinde takriben bu zaman 3000 bin dönemlik bir zaman. Bu 3000 bin dönemlik zaman zarfı içerisinde bir takım insanlar yaşadı. Bunlar Nuh Suresinde geçtiği üzere isimleri ve Suva, Yeğuk, Nesr ve ismi aklıma gelmeyen diğer biri gibi. Bunlar Yeğus gibi. Bunlar Nuh'un kavmini evvelinden önce yani Şit aleyhisselam zamanında aslında Nuh aleyhisselam zamanında yaşamış değil. Şit aleyhisselam zamanında yaşamış kişiler bunlar. Fakat Nuh'un kavmi Şitten kalan bu insanların ölümüyle onlara ittiba edip Onların yolundan giden insanlardı. Kimdi bu insanlar salih kimseler? Aynen Nuh Aleyhisselam'ın kavmine şu şekilde uyarı bulunduğu üzere Allah Kerim kitabında şöyle buyurur. Diyor ki Nuh Rabbim dedi doğrusu bunlar bana karşı geldiler de ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın hele vedden, suadan, yevuk'tan, yevuk'tan ve de Nesr'dan asla vazgeçmeyin Nuh Suresi 23. 21. ve 23. ayet-i kerimeler. Arkadaşlar Azevel ayet-i kerimede isimlerini zikretmiş olduğum kişiler kişilerin hayal dünyasında ortaya çıkmış olduğu hayali insanlar olmamakla beraber o dönemde yaşamış olan salih, Allah'a taat ve ibadette gayretli olan bir takım insanlar da bunlar. Kendi elleriyle ortaya çıkarmış oldukları, kendi zihinsel düşünceleriyle ortaya çıkarmış oldukları, uydurmuş oldukları bir takım insanlar değildi. Evet, bunlar salih insanlardı. Kur'an'ın tercümanı olan i̇bn Abbas, bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle beyan etmektedir. Dedi ki, bunlar yani az evvel ismini zikretmiş olduğumuz o beş kişi, Nuh aleyhisselam zamanından önce yaşamış olan salih bir takım insanlardı. Bunlar insanlara hayır, hasenat ve iyilikte bulunan bir takım kimselerdi. Ve insanlar bunları adeta taklit edip Allah subhanehu ve teala kulluk vazifelerini yerine getirmek için kendilerine önder kılmış oldukları bir takım insanlardır. Bunlar bir müddet sonra vefat ettiler. Az evvel ismini zikretmiş oldum bu beş kişi. Bunlar vefat ettikten sonra ayetin tefsirinin devamında şu şekilde beyan etmekte İbn Abbas. Şeytan bunların arasına bir insan suretinde görünüp ve onlara dedi ki şu görmüş olduğunuz şu salihler sizler bunları gördüğünüz zaman sizlere taatlerde ve ibadetlerde Allah'ı hatırlatmaları hasebiyle gelin bu taatleriniz, ibadetleriniz süreklilik arz etmesi için muhtelif yerlerde onların birer heykellerini yapalım. Birer resimlerini yapalım. Şehrin giriş noktalarına, yüksek noktalarına onların heykel ve resimlerini koyalım Bizler hep onları hatırladığımızda Allah'a karşı olan iştiyak ve gayretimiz, ibadetlerimiz huşu ve artış sağlasın deyip ilk nesil bunların heykel ve resimlerinin yapılma sebebinin böyle olması sebebiyle böyle inandılar ve böylece de yaptılar. Lakin Allah bunların da ruhlarını kabzeyledi. Bunlar da vefat etti. Ondan sonraki gelen nesil ise o heykellerin o resimlerin neden dolayı koyulduklarını bilmediklerinden dolayı şeytan onlara bir takım telkinde bulunup sizin atalarınız bunlarla, velle, suayla, Yeusla, yevutla, nesrla Allah'a daha çok yaklaşmak için taat ve ibadetlerde bulunurlardı. Ve şeytanın onların üzerindeki bu telkini onlardan sonra gelen bir nesil bu şekilde şirke düşmelerine sebep Teşkil ettiler. Ve onlardan şu sözleri duyuyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Allah Sübhane ve Teala Kerim kitabında şu şekilde beyan etmektedir. Katiyetle o müşriklere Allah Azze ve Celle soruyor. Onlara sor. Sizi yoktan var eden kim? Ölüden diriyi çıkaran kim? gökten yağmuru indirip yeryüzündeki nimetle sizi rızıklandıran kim? Onlar şüphesiz diyecekler ki Allah Subhanahu ve teala katiyetle Allah'a şirk koşmuş olan, müşrik olan bu takım insanların Allah'a karşı katiyetle ve katiyetle inkarları söz konusu değildi. Yani Allah'a inkar etmiyorlar sevgili abicim. Lakin onlar şunu söylediler. Ne dediler? Bunlar Allah'la bizim aramızda Allah'a yaklaşmak için birer vesiledir dediler. Ayet-i kerimelerde bu şekilde ifadeler açıl açık bir şekilde beyan edilmektedir. Veyahut da bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir dediler. Bugün de gene aynı şekilde ölmüş olan salih insanların kabirleri üzerinde aynen bu şekilde ibadetler yapıldığını Bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar ve biz bunlara dua ediyoruz diyen bir takım insanları maalesef görmekteyiz. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu an güzel bir sözüyle konunun bütünlüğüne devam edelim. Şöyle söylüyorum. Siz, sizden önceki insanların neden dolayı şirke düştüklerini Bilmeyecek olur iseniz sizin şirke düşmeniz de kaçınılmazdır. Yani şirk illetinin sebebini bilmeniz gerekiyor. Şirkin tarifini iyi bilmeniz gerekiyor. Şüphesiz ki Allah subhane ve teala şirki asla affetmeyeceğini beyan ediyor. Bununla beraber günahları da dilediğine bağışlayacağını beyan ediyor. Ama mutlak manada şirk affolunmayacak afolunmayacak olan bir amiri eğer bilmiyorsa bir insan kendisinde ondan sakındırması mümkün değildir kardeşlerim. <gülüyor> Gene kardeşler bir takım seleften insanlar bu ve suva yevus ve yevukla ilgili şunları söylediler. sizden öncekiler onlara ibadet ediyorlardı ve onlar da onlara yağmur indiriyorlardı deyip seleften bir takım insanlar bu şekilde rivayet etmektedir. Yani sizden önceki insanlar direkt Allah'a değil de bunlara dua ediyorlardı ve bunların sebebiyle de onlara yağmur indiriliyor deyip de rivayette İbn-i Ceril bu şekilde beyan etmektedir kardeşler. Başka bir rivayette ise bunlar Nuh Kaminden bir topluluk idiler. Bu insanlar öldüklerinde insanlar onların kabirleriyle insanlar onların mezarlarıyla, kabirleriyle meşgul oldular. Sonra onların resimlerini çizdiler. Bir müddet sonra da dediler ki bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye biz bunlara ibadet ediyoruz dediler. İşte değerli kardeşlerim putlar takmak böyle başlamış olup o günden bugüne kadar isimleri o günden günümüze kadar o putların isimleri değişti ama ibadet fiili değişmedi. Şi'h lafızı gene değişmedi. Wedin ismi değişti. Suvan'ın ismi değişti. Yerine Abdul Kadir Geylan'ın kabri ismi zikredildi. İşte Ahmet Nazif'in kabri dendi Yunus Emre'nin kabri dendi Eyüp Ensari'nin kabri dendi ve ismimize aklımıza gelmeyen birçok insanların kabirleri bu şekilde o tür insanların kabirlerin yerine geçmiş olmaktadır. İsimler değişti ama ameli muhteva değişmedi arkadaşlar. Çünkü ve günümüze hala devam etmektir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ahmet İbn Hanbel'in müstediğinde gelen bir hadis-i şerifte şu şekilde beyan etmektedir. Sizden öncekilerin yollarını adım adım karış karış yani kulacık kulacını takip edeceğiz. Adeta bir ayağın diğer ayağı takip ettiği gibi onları takip edeceksiniz. Onlardan birisi kenerin bir deliğine girse sizler o kelerin deliğinde bir hikmet vardır diye oraya gireceksiniz Hazreti Ayşe dedi ki ya Resulallah bunlar Yahudi ve Hristiyanlar mı? ya kim olabilir ki? dedi. evet Yahudi ve Hristiyanlar Uzeyir Allah'ın oğludur dedi İsa Allah'ın oğludur dedi bizim bu ümmetimizden de bir takım insanlar Allah'a direkt şunu söylediler haşa Allah'a sanırım Allah baba dediler Haşa. isimde bile onları geçtiler fiilde bile onları geçtiler bu noktada ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mucizevi bir sözü günümüze de bu şekilde kendisini İslam'a nispet eden bir takım insanların bu sözleriyle onun mucizevi boyutunu da görmekteyiz kardeşlerim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat edin. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dikkat edin. Kardeşler. Peygamberimiz ümmetinin şirke, küfre, günaha ve de benzeri şeylere düşmekten uyarırken o yola gitmeye sebep olan unsurları da aynı şekilde de beyan etmektedir. Yani şirke düşmeye sebep olan unsurları da aynı zamanda beyan etmektedir. Hz. Nuh aleyhisselam kıssasında ne yaptı bunu? Allah azze ve celle geçmiş ümmetlerin durumunu beyan etmekle bu ümmetin de böyle bir şirke düşmemesi için o yolların sebeplerini de bize ne yaptı? Beyan etti. Neyle başladı? Heykelle. Neyle başladı? Resimle. Heykel ve resim yapılanlara Allah azze ve celle kıyamet vakti onlara diyecek. Haydi bunlara can veriniz. Onlar onlara can verene kadar onlara kıyamet günü resim ve heykel yapanlara onlara o gün azap edilecek. Onlar Allah'la yaratmakta yarıştıklarından dolayıdır. Ve bu tür sakıncaları bu şekilde birçok hadislerle de beyan etmektedir kardeşlerim. Hz. Ayşe'den gelen bir rivayette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hastalanınca hanımlarından birisi Habeşistan'da ki biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye hicret edilince bir takım insanlar Habeşistan'a hicret ettiler ve Habeşistan'da Maria adında bir kiliseye gittiler. Kilise onların meclinde görsellik arz eden çok müthiş bir yerdi. Ve onlar bu görmüş oldukları kilisenin güzelliğinden ve kilisedeki resimlerin mükemmelliğinden peygamber aleyhissalatu vesselama bahsettiler. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ki bu peygamber aleyhissalatu vesselamın ölümünden birkaç gün öncesinden yaşamış olduğu bir hadiseydi. Ve peygamber başını kaldırarak şöyle buyurdu. Onlar aralarında... Yani o kilisedeki resimler, heykeller ve mescitlerin yapılması ile ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o kilisenin için şu şekilde ben diyor Onlar aralarına salih bir insan öldüğünde alim, züd ehli, takva ehli bir insan veya bir peygamber öldüğünde onun kabri üzerinde bir mescit yaparlar. Sonra da görmüş olduğunuz o resimleri de o mescidin içerisine yaparlardı. İşte onlar Kıyamet günü Allah katında yaratılmış olduklarının en kötü ve şerli insanlarıdır deyip de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde beyan etmektedir. Dikkat edin kardeşlerim bu kiliselerin resimlerle bezenip süslenmesini bizim Peygamberimiz de şu şekilde nehyetmekte. Zaten bu hadis bunu nehyetmekte fakat başka bir rivayette. Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etme cihetine gelen rivayetler camilerin sade kalması için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam camilerinizi süslemeyiniz. Onları amelleriniz ve taatleriniz ve ibadetlerinizle ancak süsleyiniz demiştir. Aynı şekilde evleriniz için de bunları söylemiştir. Evlerin en çirkini süslü olan evlerdir demiştir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Duvarlara hallar asılan ve benzeri şeyler demiştir. Evet. Bakın kardeşlerim her ne kadar bu hadiste salihlere ibadet etme amacıyla kiliseler yapılmamış olsa bile bir takım insanların onların asıl yapılma sebeplerini unuttuklarından dolayı orayı daha faziletli kabir ehlinin tazim edilmesi, yüceltilmesi bununla beraber bu tür yerlere yolculuğa çıkılması, adaklar adanması ve benzeri şeylerin yapıldığı bilinmekte ve Peygamberimizin de özellikle az ve değer etmiş olduğumuz hadiste asli manada nehyetmiş olmasının sebebi de zaten bu amellerin orada yapılmasından endişe duymasından dolayıdır. Cündep radiyallahu an Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından 5 gün öncesinden kendisiyle konuşup bana beyan etmiş olduğu size bir hadisi beyan edeyim mi dedi Cündep radıyallahu anh Cündep el beceli dedi ki Nebi aleyhissalatü vesselam bakın arkadaşlar peygamberin vefatına yakın olan 5 gün içerisinde söylüyor vefatından 5 gün önce çok mühimdir diyor en son sözleri bunlardı yani diyor ki bu konuyla ilgili birçok nakilleri görmemiz mümkündür vefatından vefatından önce son sözü Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar salih bir insan öldüğü vakit onların öldükleri yerlerin üzerine mescitler kabirlerinin üzerine mescitler yaparlardı. Ey ashabım ey ümmetim ben sizi bundan sakındırırım. Sakın ha benim kabrimi bir puthaneye bir bayram yerine Çevirmeyesiniz diye ölümünden az önce beyan etmiş olduğu birçok rivayetler bilinmektedir kardeşlerim. Maalesef bu rivayetler bilindiği halde, mütevatir seviyesine ulaştığı halde ama gel gelirim söylenmiş olan ameller hala işlenmektedir. Evet cündep beceri dedi ki peygamberin vefatından beş gün öncesinden duymuş olduğum bir rivayeti size beyan edeyim mi? Dediler et. Ve şu şekilde söyledi. Sizden öncekiler peygamberlerinin ve aralarındaki salih kimselerin kabirlerini mescit haline getiriyorlardı. Sakın sizler kabirleri mescit haline getirmeyin. Ben sizlere bunu katiyetle yasaklıyorum. Diyor. Başka bir hadiste ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam ölümüne sebep olan o Yahudi kadının kendisine vermiş olduğu zehirli etin Acısını hala damarlarında hissediyor ve diyor ki o Yahudi hanım kadın, kadının bana vermiş olduğu koyunun zehirli etini şu an diyor vücudumun damarlarını sanki kendisine çekildiğini hissediyorum diyor. Ve o ölümün sekaratına düştüğünde Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle söyledi. Hazreti Ayşe'den gelen rivayette ümmetim, ümmetim sözünden önce buydu. Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Çünkü onlar peygamberlerin kabirlerini mescit haline getirdiler. Sizi böyle bir şeye düşmekten sakındırım dedi. Tabi e, ziyade olarak başka bir rivayette ise Allah'ım benim kabrimi bir puta çevirme. Kıyamet günü insanların en şerlisi peygamberlerin kabirlerini mescit edinenlerdir. Şimdi Peygamber Aleyhisselatu Vesselamın Kabirlerin Mescid Edilmesi ile ilgili bu kadar rivayetleri duyduktan sonra aklınıza herhalde muhtemel birkaç tane soru gelir diyebilirsiniz. Mekke'de Medine'de özellikle düzeltiyorum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri Mescid-i Nebevi'nin içerisindedir. Bu durumu nasıl beyan edersin, nasıl arz edersin, nasıl açıklarsın sakındırmış olduğu bir şey onun başına geldi mi deyip de dersimizin sonunda inşallah eğer böyle bir soru gelecek olursa buna da güzel bir şekilde cevap veririz inşallah kardeşler. Bakın kardeşler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmetini sakındırdığı bir mesele hakkında ve bunu lanete sebep olan bir unsur olduğunu birçok hadiste şerifte beyan ettiği halde bunlara beraber Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle beyan etmektedir. Allah yeryüzünü mescit kılmıştır. Sizler nerede namaz vakti yetişecek olursa namazınızı orada eda ediniz. Lakin kabirler ve hamamlar bundan müstesnadır. Yani yeryüzünün <gülüyor> cuidet liyel ardul mesciden Peygamber ve vesselam bu şekilde beyan ediyor. Allah yeryüzünü mescit kıldı diye. Mel, yeryüzünün herhangi bir yerindeyken bir iş, bir seyahat, bir fiili, eylemle meşgulsunuz. O saatte namaz vakti size geldi. O saatte yeryüzünün dilediğiniz yerindeyken namazınızı eda edebilirsiniz. Lakin sadece sakındırdığı iki yer var. Neresi? Bir. Doğru. İki. Kabirler. kabirler. Yani kabirlerde namaz kılmak yasaklanıyor. Hamamlarda namaz kılmak yasaklanıyor. Evet kardeşler birçok sahabinin de bu hususta kabirlerde namaz kılmaya men eden sözler aynı şekilde konunun bütünlüğü içerisinde beyan ettiğini lakin dersin uzamaması için sadece bu hususta Hazreti Ömer'den ve birkaç tane sahabeden gelen nakili beyan etmekle yetineceğim inşallah. Bunlardan bir tanesi kardeşler Müslüm'de geçen Ebu Merset Ganavi denilen e, sahabeden gelen bir rivayette şöyle diyor. Sakın mezarlara karşı namaz kılmayınız. Ve sakın mezarların üzerine de oturmayınız. Bugün birisi vefat ettiği vakit kabirlere gidildiğinde dikkat ediyoruz. İnanın sanki orada namaz kılmak daha meşru daha faziletli hakikaten de şeytanın insanlara vermiş olduğu bir duygu var biliyor musun? kalp böyle çarpmaya başlıyor pat pat pat pat pat pat pat pat duygu seline artıyor artık duygu senin içerisine giriyor çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor şeytan diyor sizin diyor kan damarlarınızın içinde gezer diyor duygu seninine ulaşıyor adam orada. orada bir dua ettiği zaman bir ibadet ettiği zaman adam farklı bir dünyaların içerisinde hissediyor maneviyatı artıyor adamın orada ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada namaz kılmayı men ediyor. Bugün hemen hemen bütün kabir, kabristanların içerisinde bir mescidin olduğunda ne yapıyoruz? Görmekteyiz. Halbuki kabristanlarda mescit yapılmayı men eden hadisleri az önce ne yaptık? Gördük. Sadece mescid imamlarından i̇mam şafi Şafii Allah kendisine rahmet etsin. Kabristan'da kılınan namazların mekruh olup olmadığı yönünde bir ihtilafa giriyor. Ama İmam-ı Şafii'nin o mekruhluk kelimesi de aslında İmam-ı Şafii'nin orada haramlılık atfettiği cihetinde beyan etmesiyle İmam Nevevi'nin Allah kesre rahmet eylesin açıklık kazanmaktadır. Evet kardeşler, hiçbir mezhebin bu usta kabirlerde kılınan namazların meşru olarak görmemekle beraber orada kılınan namazlar kabul olunur mu? Olunmaz mı diye bir ikinci tartışma açmışlar. Haramlılığı noktasında bir ihtilaf yok. Orada kılınan namaz yani kabristanlardaki mescitlerde kılınan namaz kabul olunur mu olunmaz mı böyle bir başlık açılmış. Ve bu usta da üç mezhebin imamı katiyetle bu usta orada kılınan namazların kabul olunmayacağı noktasında kanaat bildirmişlerdir kardeşler. Bize de ağır basan kanaat orada kılınan namazların kabul olunmayacağıdır. Gene de Allah daha iyisini bilmektedir. Yine kardeşlerim sahabelerde önde gelen iki kişinin yaşadığı bir olaydır ki bu olay Enes bin Malik ile Hazreti Ömer'in arasında geçen bir hadisedir. Hazreti Ömer, Enes bin Mali kabirlere doğru, Baki kabristanına doğru namaz kıldığını görünce Enes bin Mali'ye seslendi. Dikkat et, kabre dikkat et. Dikkat et, kabre bu usta Hazreti Ömer'in kabrin içerisinde olmadığı halde kıble cihetinde gelmesinden endişe ettiği için bile kabirlerin kıble cihetinde olunup onlara doğru namaz kılmasından bile endişe ettiklerini bu rivayette bariz bir şekilde görmekteyiz kardeşler. Evet. Hatırlarsanız Nuh Aleyhisselam'ın kabir ehiline yönelmesi onları Allah ile kendileri arasında şefaatçi görmelerine kadar varıp şirk unsurunun başlaması ve bununla beraber ta ki arkadaşlar Allah razı için şu ifadeleri belki benden ilk defa duyacaksınız. Ta ki onlarla aralarında kan dökülmesine varana kadar ki günümüze kadar vuku bulmuştur. Ve bu hususta ilk kanı döken Müslümanlar değil, müşrikler oldu. Niye? Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan, Nuh Aleyhisselam'dan başlayan bir davet dediler ki şüphesiz ki biz sizleri reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık başlayacak dediklerinde ki Medine'deki işte Mekke'deki Müslümanların onların ilahlarını bu usta reddettiklerinden dolayı müşriklerin, Müslümanların ilk kanını döktüğünü ne yaptınız? Şahit oldunuz değil mi kardeşlerim? <gülüyor> Müslümanlar onları hakka davet etti. Ne gariptir ki hakka davet edilen insanın kanı mübah görüldü. İslam'ın da izzet ve kuvvet bulduğu bir dönemde eğer bu tür eylemleri meşru sayan, meşru gören bir topluluk olursa İslam da onların kanlarını mübah görmektedir. Ta ki onlara bu hususta bir kadın hükmü ulaşana kadar Hakimin hükmü vuku bulana kadar. Evet kardeşler, Allah Azze ve Celle kendileriyle aralarında bir takım insanları, vesile, sebep, şefaatçi kılan insanları Allah'a bilmeleri inkar etmemeleri hasebiyle Allah onlara acıyıp kendi içlerinden, Kendilerinden bir peygamber göndermekle Allah onlara lütufta bulundu kardeşlerim. Bunlara kendilerinden önceki toplulukların nasıl şirke düştüklerini ve bu şirkin bugüne nasıl ulaştığı noktasında uzunca beyanatlardan sonra bunların üzerindeki Cehaletlerinin gidilmesi için uzunca bir soluklu davete Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başlamıştı kardeşler. Çünkü ibadetlerin dayanağı mevcut olarak bildiğiniz üzere ki Mekkeli müşteriş bir ibadeti katiyetle delil ile yapmamakla beraber kendi heva ve hevesleri doğrultusunda ortaya çıkarmış oldukları bir takım duygularla ortaya koydukları da bilinmektedir kardeşler. Lakin bunların içerisinde bir takım ibadetler vardı ki şu kapıları camları istiyorsanız biraz açın burası havasın bayağı bir ısındı burası. Bunların içerisinde bir takım ibadetler de vardı ki kardeşler mevcut olarak bilinen ibadetler olmakla beraber hala da bu ibadetler yapılmaktadır. Neydi bunlar? Hac amelinin olması, adakların olması, kurban kesiminin olması, haram ayların hürmet edilmesi, bununla beraber fakir fukaranın hakkı, akrabalık bağlarının gözetilmesi ve benzeri birçok amellerin onların içerisinde meşhur ameller olarak bilindiği bize gelen rivayetlerle katiyette bilinmektedir kardeşler. Ve onların bu vesile ve şefaat olarak ortaya çıkarmış oldukları şey ise Allah bunları size şeriat kılmadığı halde siz bunları kendinize şeriat kıldınız deyip Allah onları ayet-i kerimede ne yaptı? Bir şekilde yardı kardeşlerim. Evet. Hevalar ve sonradan çıkarılan bidatler değildir Eylül sünnetin yolu. Müslümanlar peygamberlerin dininden öğrendikleriyle bu ümmetin en hayırlı üç nesli bunun yani kabirlerde namaz kılmanın, kabirleri yüceltmenin, kabirlerde buna benzer ibadetlerin haram olduğu noktasında katiyetle icma etmişlerdir kardeşim Eğer bu ameller kabir başında dua etmek, namaz kılmak, adak adamak sünnet ve de faziletli mübah bir davranış olmuş olsaydı şayet en hayırlı üç nesilin muhakkak bu ameli yaptığını görmemiz mümkündür. Mümkün olması gerekmektedir. Ama sahabelerin kendisinden önce ölmüş olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber daha faziletli sahabelerin öldüğü halde hiçbirinin kabrinin başına gidilip de bu tür şekillerde onlara teveccüh edilerekten yani onlara sığınmalar altında Allah'a yaklaşmak için bir aracı kılmadıkları bilinmektedir. Ya yani böyle bir amel bilinmemektedir kardeşlerim. Eğer böyle bir amel olmuş olsaydı bu dini günümüze kadar aktaran sahabeler muhakkak ki bu amelleri bize aktarmakta da gayretli olurlar kardeşlerim. Evet, bugün ise bu amelin faziletli olduğunu, maalesef internet üzerinde televizyon, medya ve benzeri kanallar üzerine çok faziletli olduğunu beyan eden, hatta ve hatta benim kafamın tasını atmayın, kabir eline hemen giderim ha deyip de şövmenlik, komedyenlik yapan bir takım insanlar çıkıp insanları da kabir ehline doğru yönlendirdiklerini görmekteyiz kardeşler. Allah Azze ve Celle bu tür şaklabanların şerlerinden, fitnelerinden ve insanların saptırmasından da muhafaza eylesin. Evet. Lakin kardeşler şunu unutmayınız bu şaklabanlar bu şaklabanlıklarını yaparken de inanın dayanmış oldukları bir takım deliller mevcut olarak bilinmektedir. Dersimizin sonunda onların delil olarak getirmiş oldukları bu rivayetleri ve zikretmekte de fayda vardır. Lakin bu gelen rivayetlerin inanın kimisi hadis kitaplarında isimleri bile geçmemekte ama hadis kitaplarına atıfta bulunulmakta. Kimisi bazı kişilerin rüyayla müşahede ettiği rüya müşahede ettikleri, rüyalarla peygamber bize bildirir deyip de uydurdukları hadisler. Kimisi hikayeler sonucu aktarmış olan bazı rivayetlerle anlatmış oldukları şeyler. Ama ekseriyeti arkadaşlar onlar bizim size nakletmiş olduğumuz rivayetler Buhari'den, Müslim'den, Tirmizi'den, Nesai'den, hakimden ve diğer hadis kitaplarından daha muteberdir deyip de hadis nakleden bir takım insanlar vardır. Nasıl hadis naklettiler biliyor musunuz? Şüphesiz ki az peygamber geldi bana hiçbir ravi senedi olmaksızın yani arada hiç kimse olmazsın bana bizzat peygamber bilirdi. Aha mutlak ağızdan bir hadis hatta ve hatta o adam kendisini ilan ediyor? Sahabe. Çünkü peygamberi görüyor ya çünkü peygamberi göre değil, peygamber kendisine hadis naklettiği için kendisinin bile peygamberin şu an bilinen en son sahabesini olduran, bildiren insanlar bile bu ümmet içerisinde kendisini İslam dinine nispet eden alim uu, uu, öyle bir alim ki meşhur ama ismini zikredip ve fitneye sebep olmamak için isimlerini zikretmeyeceğim birçok insanlar bu ümmetin içerisinde bilinmektedir kardeşler. O yüzden dolayı yolunuza aydınlatan yolunuzu aydınlatan Kur'an ve sünnet ışığındaki hareketiniz olmasa Allah muhafaza bu insanların süslü ve yalnızlı sözleriyle Allah korusun her an sıratü müstakim olan dost doğru yoldan sapmamız muhtemeldir, kaçırılmazdır. Allah bizlerin ayaklarını İslam üzere sabit kılsın kardeşlerim. Kardeşler bu bir takım zayıf ve uydurma rivayetlerle Peygamber aleyhissalatü vesselamın nehyettiği yasakladığı bir takım şeyleri Bugün şu şekilde görmekteyiz. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam kabirlerde yani oralarda namaz kılmayı yasakladığı haldeki ki o rivayetleri baya bir zikrettik. Bugün ise bazı insanlar kabri görür görmez oracıkta secde edip kabri selamlayıp elleriyle sıvazladıktan ve etrafını tavaf ettikten sonra neredeyse haccın menasikleri ki şu sözle söyleniyor. Bunların dileyen kardeşlere kaynaklarını verin. Kabir ziyareti bulunmak haccın menasikinden bulunmaktan daha evladır. deyip bir takım eserler bile yazılmış arkadaşlar. Aynen Mekke'nin müşrikler Kabe'ye gelmeden önce falanca kabri istilam etmeden Kabe'nin tavaf edilmesini caiz görmemeleri gibi eserlerle telif edenler olmuştur arkadaşlar. İkincisi kardeşler kabirlerin üzerine mescit yapılması yasaklandığı halde birçok kabirlerin üzerine mescit inşa edilip özellikle buralarda namazın daha faziletli olduğu söylenip insanların buralar için yolculuğa çıktığını görmekteyiz. Özellikle Eyüp Sultan camisinden tutunuz ki buradan insanlar patır patır çıkıyor yolculuğa. Hadi sabah namazını İstanbul'da falanca camide kılıp Orada namazı eda ederim derler. İnanın kardeşler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu üç yer dışında yolculuğa çıkmayı da haram kılmıştır, men etmiştir. Bir, ibadet kastıyla şurayı özellikle vurgulamak istiyorum. İbadet kastıyla üç yerin dışına yolculuğa çıkmayı Peygamber men etmiş İlim bundan dışındadır. İlim meclisi bunun dışındadır. İlim almaya gitmek bunun dışındadır. Çünkü ilim şuraladır, ilim buradadır, ilim şuraladır. De Peygamber aleyhissalatü vesselam ilim nerede olursa gidip alınırız deyip de ilmi teşvik edecek, edici rivayetler olması hasil ilim de bunun dışındadır. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa bu üçünün dışında bir yolculuğa çıkmak şer'en caizidir. Ebu Hureyre, Musa aleyhisselamın çıkmış olduğu Tura çıkıyor. Ve iniyor aşağı. Sahabelerden bir tanesi onu görüyor diyor ki Ebu Hureyre'ye. Allah'a yemin olsun ki eğer sen bu Tuğra çıkmadan önce beni görmüş olsaydın asla buraya çıkmayacaktın. Ebu Hureyre de niye ki Vallahi diyor ben Nebi Aleyhisselatü Vesselam şu üç yer dışında yolculuğa çıkmak şer en caiz değildir hadisini duydum diyor. Ebu Hureyre de keşke diyor ben de senden o hadisi duymuş olsaydım bu yolculuğa çıkmamış olsaydım dedi. Evet fazilet ummak amacı. Düşünün Bunlar peygamberlerin adım adıp ayak bastıkları yerlerini ki Allah Azze ve Celle yeryüzünü görmez misiniz? Dediği halde peygamberlerin özellikle Allah Azze ve Celle'nin kelamının bizzat kendisiyle konuşmuş olduğu Musa Aleyhisselam'ın faziletçe bilinen bir yer olması asibir ki kıyamet vakti insanlar Beccel'den kaçtığı zaman nereye gidecekler? İnsanlar Tura doğru gidecekler. Bu arada Dönüşte Yecüc, Mecüc ve benzeri şeylere savaşları vuku bulacak ve en son kıyamet vakti adeta bir zincirin halkaları koptuğu gibi tek tek kopup her şey vuku bulacak. Faziletle olarak bilinmiş olduğu halde Ebu Hureyri bundan ne yaptı sahabe? Men etti. Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarından olan Hazreti Ali'nin torunu olan Hüseyin, Hüseyin bin Hüseyin sahabenin bu usta peygamberin kabrini ziyarete gittiğini duyunca, Sırf diyor bunun için diyor kabre ziyarete gittin. Senin diyor evinde oturup ona salat ve selam getirmen, onun bizzat iyi kabrine ziyaret ziyarete gitmenden daha evladır. Bunu söyle peygamberin kendi torunu. E Abdülkadir'in gelen kabri nerede oldu? Bugün insanların eğer, arkadaşlar kabirleri sıkça, yani kabirleri ziyaret etmek vardır, meşrudur. Ama onları yüceltmek, onları tazim etmek, ibadet haline haline getirmek bu yasaklanmıştır. Öyle bir tefekkür etmek vardır, bilinmektedir. Tavsiye edilmektedir. Ama bugün bunlarla kalınmayıp adeta işte Eşrap Paşa'da hemen yakın Köstenci Köprüsü'nün orada işte Salih Paşa diye birisi vefat etmiş. Hem paşadır kendisi hem de alim bir zattır. Alim bir zat olması hasebiyle kabrinin Hemen yanına koca bir cami inşa etmişler. Hala görünmekte, bilinmektedir yani. Evet. Gene yasaklama kapsamına girmiş olan diğer bir fiili eylemse kabirlerde mum, kandil ve buna benzer şeylerin yakılıp asılması yasaklandığı halde bugün adeta bir ticarethaneye çevirilip Eyüp Sultan'ın kabirine inin hemen Mum satıyorlar, kandil satıyorlar. İnin dondurmacı yokuşunda balık uydan aşağı inin merdivenlerden aşağıya inirken sol tarafta somuncu babamdır. Ne, ne, neyse artık bir adam duruyor orada mum satıyor. Abi ne verirsen diyor. Adam işte zaten bir dilek bir şeyde bulunacak. 10 lira, 20 lira, 30 lira verir ticarethane haline gelmiş kabirler. Peygamber bak mum satmayı, kandil, şey, mum, mum yakmayı, kandil yakmayı bu tür yerlerde men ettiği halde bırakın meni insanlar bunu ticarethaneye çevirmişler. Hatta bununla da kalmayıp bekçiler tahsis etmişler. Ve bekçilerin maaşları ki o bekçilere ne kadar para verirsen o bekçiler oranın temizliğiyle meşgul olduklarından dolayı senin doğanla bir an önce kabul olur. İnanın bir takım insanlar bu hususta ee, şunu yapmışlar. Demişler ki bu kabulcilik nasıl başladı? Bir şey yapalım. Bir deneme yapalım. Daha önceki derslerde de beyan etmiştim. Tekrar edin. Burada olmayan arkadaşlar için ee, bir bilgi olmuş olur. Mısır'da oluyor bu halse Biz diyor bir yerde bir kabir yaptık. Hemen üstüne bir örtü attık. Hemen de bir çardak attık. Sonra üç beş arkadaş faziletçe şöyle yaptık, böyle yaptık. İnsanlar gelir geçerken hemen yanaşlar kim? Valla salih bir insanın kabridir dedik. İnsanlar hemen el açtılar, dua ettiler, bilmem ne yaptılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Bir müddet sonra biz bile inandık. Kendi elimizle yaptığımız yer salih bir insanda olduğuna. Şeytan nasıl bir telkin veriyor insanlara arkadaşlar? Evet. İnsan meyyen. Eğer itikadi cihette eksiklik varsa, itikadi cihette eksiklik varsa meyyaldir. Yani bunun diğer bir ismi ne deniyor buna? İşte manevi boşluk diyorlar. Eğer itikatta boşluk varsa bu manevi boşluk pisliğini ne dolduracak? Şirkle dolduracak. Yani o manevi boşluk şirkle pisliğiyle dolduracak. Şir pisliğiyle dolduracak. Subhanallah. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yazık ki alçı kireç ile kabirlerin sıvanmasını yasakladığı halde maalesef kabirlerin alçılandığı, kireçlendiği hani hastalıkların müstesna tutuyor. Bir şeyin yayılmaması için kabirlere kireç dökülüyor. Bunun müstesna atıyoruz. Ama bununla beraber kabirlerin çevresine hemen taş döşüyorlar. Taşın etrafına kireç döküyorlar. Yer belli olsun. Bilmem ne olsun. İşte tuğla çıkarıyorlar. bir Bel boyuna üzerine bir demir koyuyorlar. Bugün daha da kötüsünü yapmaya, kötüsünü yapmaya başladılar. Kabirlerin üzerine adeta resimden heykellerini, melek resimleri ve benzeri şeyler yapmaya başladılar. Artık isimleri boş verin, ayet ve hadisleri boş verin, destan yazmaya başladılar. Cüpanallah. Ve buna peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın men ettiği ilmin olmadığı yerde cahillik ne kadar kötü bir şey? Şüphesiz ki bu insanlar bilseydi belki bunu yapmazlardı. Kabirlerin üzerine yazı yazılması yasaklandığı halde insanlar buna muhalefet edip az, az, az evvel dediğimiz gibi adeta levhaların üzerine destanlar yazdılar. Sen bir ya bahar idin bilmem ne idin gözümüzün nuru idin gittin hüzünlendik şöyle olduk böyle olduk. Sübhanallah sen ölmeseydin ben ölseydin isyana varan şirke varan sözler. Evet. Kabirlerin toprağının fazlasını onlara ilave edilip yasaklandığı halde onlara kireç, taş hatta mermer blokları konduğunu görmekteyiz. Vallahi bugün kabristanlarda yapılan bu masrafları görün. Kabristan'da yapılan bu masrafları görün mermerleri. Vallahi birçok fakir fukarayı doyuracak cihette para sarf edilmiş oraya. Bir kabrin bugün maliyeti ne kadar bileniniz var mı aranızda? <gülüyor> 2000 lira. 2000 lira. Bir kabrin maliyeti 2000 lira. Bucak kabri dolmuş, taşmış, bitmiş her taraf mermer yığını. Çok iyi olmuşlar. karşı ak dolmuş, taşmış. Ya arkadaşlar bir şehir var orada. Ve herkes mermerle süslüyor. Üstüne su döküyor, yıkıyor, temizliyor, bilmem ne yapıyor. Kuyunun üzerine şey yapıyor bir koduk, bir ne deniyor arkadaşlar ismi? Testi. Testi koyuyorlar, içerisine su koyuyorlar. Ne bileyim, işte çiçek ekiyorlar, şunu yapıyorlar. Yani, Sübhanallah. Hatta ve hatta ben şunu duydum. Üstünü örtün, üşümesin. Vallahi battaniye örtüyorlar. <gülüyor> Allah'a yemin ederim. Vallahi battaniye örtüyorlar. Billahi Kerim. En son kimin cenazesi vardı biz beraber olduğumuzda? Kabirin üzerindeki battaniyeleri gördünüz değil mi? Ne için konmuş? Kabirdeki üşümesin. <gülüyor> <gülüyor> Subhanallah. <gülüyor> Allahu ekber. <gülüyor> İlmin olmaması ne kadar kötü değil mi kardeşler? Çok kötü ya. Gerçekten de kötü. Subhanallah. Men edilen, yasak edilen şeyleri yapılması bizi üzüyor. Çünkü Allah korusun, ani bir ölümle, ilmiyle iştigal eden bir insan, çocuğu 3 yaşında, 4 yaşındaysa, eğer bunun ailesi bu çocuğa bu ilmi veremeyecek olursa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor Her doğan, arkadaşlar şurayı yakalayın. Her doğan da İslam fıtratı üzere doğar. Sonra diyor anne ve babası. Onu ya Yahudi ya Hristiyan ya. ve de ne yapar? Mecusi yapar diyor. Yani burada anne baba veya da çevresi. Düşünün böyle bir çocuk. Selef akidesiyle mülteci bir anne baba vefat etti. Çocuk başkasının elinde kaldı. Huzur evine gitti. Şey yetimhaneye gitti. Şuraya gitti. Halaya gitti. Amcaya gitti. Bu akideden onlar beriler. Yok mu? Var. Düşünün bu tür haliseleri gördükleri zaman da onların bu tür şirklere girmesi kaçınılmazdır. Biz neslimizden dolayı koruyoruz. Adeta İbrahim Aleyhisselam'ın ettiği duayı ediyoruz. Diyoruz ki Allah'ım bizim ve neslimizi şirke düşmekten muhafaza eyle. Amin. Evet. Kabirlerin yerlerden yüksek yapılması yasaklandığı halde adam boyu kabirlerin yapıldığı hatta odacıklar halinde bir bekçinin tavanın olduğu çiçeklerle çevrildiğini de görmekteyiz. Bununla beraber dekor, heykel ve benzeri şeylerle süslendiği bilinmektedir. Keşke bunlarla da yetinseler, koca bir alanı kendilerine tahsis ederler, koca bir alanı kendilerine tahsis ederler ve bununla beraber bir fakirin ihtiyacı kadar oraya masraf ederler ama fakire hiçbir şey vermeyip bunu bile kendilerine, Şeref ummak amacıyla yaparlar. Yok mu? Var. Neresi? Anıt kabir Başka? İşte Turgut Özal'ın ve benzerlerin kabirleri gibi. Var. Yani bizim bu insanların yapmış oldukları şey meşru oldu. Yani büyük olmanın meşru olmasını göstermez. Bu caiz değil. Alemlere rahmet olarak gelen bir kişi Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi kabrinin bile yerden yükseltilmesinden razı olmadı. Ama gelin maalesef bu ümmet neler yaptı, neler yaptı. Evet arkadaşlar, bugün kabirleri yerlerden oldukça yüksek yaparlar. Biz bunun haramlığını söylediğimiz zaman da derler ki kabir düşmanı. Valla kabir düşmanı değilsiniz siz sünnet düşmanısınız. Eğer biz kabir düşmanıysak siz de sünnet düşmanısınız. Hatta siz peygamber düşmanısınız. Çünkü peygamber Aleyhisselam vesselamın sözüne muhalefet eden de peygamber e düşmanlık yapar. Ama bu cahilce bilmeden, istemeyerek oluyor. Kasıtlı yapılmıyor bu. Bilmediklerinden doğru. Yoksa o adam niyeti peygamber düşmanlık yapmak değil ki. Bilmeden cahillikle düşmanlık yapıyor bu adam peygamberin sözüne. Bilse belki yapmayacaktı. Dedi ki ya, cahillik çok kötü. Kabirler diz boyu, bel boyu. Dünya paralar. Bir buçuk, iki milyar para harcamıyor. Ve Hazreti Ali'nin Ebul Hayyac el-Ezdi göndermiş olduğu bir görevi şu şekilde bende diyor. Ebul Hayyaj diyor ki Hazreti Ali peygamberin diyor beni görevlendirmiş olduğu. Peygamberin beni görevlendirmiş olduğu bir görevle seni görevlendiririm mi ya Ebu Hayyac? Buyur dedi ey Emirül Müminin. Yerden ne kadar yükseltilmiş kabir varsa, yerden ne kadar yükseltilmiş kabir varsa onları yerle bir yap. Ne kadar heykel ve resim varsa onları kır ve yak dedi. Şimdi arkadaşlar bu düşmanlık bizden mi geliyor? Peygamberden mi geliyor? Sakın bu düşmanlığı bize affetmeyin. Evet, bize düşmanız. Peygamber'in düşman olduğu şey bize düşmanız. Ama bize düşmanlık yapmadan önce ilk düşmanlık yapmanız gereken şey, bu sözü düşmanlık olarak nitelendir nitelendiren kimse ilk düşmanlığımızı ona olması lazım. Ki az evvel de söylediğim üzere bu insanlar bilmiyor. Bilseler yapmazlar. Ben benim kız kardeşimle kabri inanın şuraya kadar geliyor yıkmaya gittim annem de hakkım sana helal olmasın dedi. Ellerin kırılsın. Gözlerin çıksın. <gülüyor> Anacığım düz yapalım. Yerle bir olsun. Bir şey olmaz. Yok böyle daha güzel. Ya bunun güzel olması sana ne fayda verecek ki? Gelin şu kabirlere verilen iki bin lirayı ki günde İzmir'de takriben bildiğim kadarıyla yüz kişiye yakın ölüyor. Günde. Bu bilinen 100 kişi aya vurdunuz ne kadar yapar? 300 300.000 yapıyor. <Gülüyor> 3.000 kişi yapıyor. Bir o kadar da dünyaya gelen var ha bunu da göz ardı etmeyin. 3 daha fazla gibi 3.000 kişi. 3.000 kişi 2.000 liradan ayda ne yapar? 60 lira. 60.000 yapıyor. 600, bin mi yapıyor 600 milyar mı yapıyorsa? 600 milyar mı yapıyor? 600 milyar. Bakın arkadaşlar korkunç paralar atılıyor. Kabre gidip de defneden ki bunların daha önceleri var. Mevlütleri verilmesi, adakların üzerinde adamması, kabirlerin içerisinde bakın, kabirlerde yemek yemesi ne yediliyor. Kabirlere gelip lokum dağıtırlar, bisküvi dağıtırlar. Ay ayda pekmez, kabrin bir bayram yeri edinmeyin dendiği halde orada lokum, bisküvi, lokma ve benzeri şeylerin dağıtıldığını görmekteyiz. Ne kadar men edilen şey varsa bunlar yapıyor. Peygamber Aleyhisselatüsse, kabirlerin üzerine oturmayın, onlara basıp da geçmeyin dediği halde kabirlerin üzerinde basılı üzerlerine oturulduğu da görülmektedir. Evet. Tabi kardeşler maalesef bu tür şeylere yapar insanların bunlara düşmelerine sebep olan uydurma hadisler demiştik ya. Uydurma hadisler zayıf hadisler kıyas yoluyla ve bununla beraber meşru olmayan tevillerle ve hikayelerle bu yola girdikleri görülmektedir. Arkadaşlar, meşhur olmayan rivayetlerden birkaç tane uydurma hadisleri zikredeyim ki bu insanların sarılıkları bir delilleri olduklarını bir an beğenmiş olayım. Bir Olaylar size sıkıntı verdiğinde kabir ashabına gidip sığının. Bu hadistir ama uydurma. Hangi kitapta? Kitabın ismi bile bilinmiyor. Yok. Şu az sonra zikredeceğim Hadi ise Keşfül Haffa'da geçiyor. İşlerinizde ne yapacağınızı bilemeyecek şekilde şaşırır ve hayrete düşerseniz kabir ehlinden yardım isteğiniz. Evet bu hadis uydurma. Keşfül Haffa zaten uydurma hadisleri tanıma kitabı. Adam uydurma hadisleri tanıma kitabını uydurma hadis alıyor, say itiyor, milleti önüne atıyor. Ya bunu kasıtlı yapıyor. Ya da bu adam hakikaten kırık ya. Başka bir şey diye demek gelmiyor aklınıza ya. Ya sen şirkete bulaşıyorsun kardeşim. Beyin üzülü müsün sen ya? Bakın arkadaşlar başka bir rivayete Allah için ne kadar sıkıntılı bir söz. Sizler bir taşın size fayda vereceğine itikad ederseniz hüsnü zanda bulunacak olursanız muhakkak o taş size fayda verir. Ebu Cehil'den ne farkı kaldı <gülüyor> İslam adına İslam'da zikredilmiş olan sözler bunlar arkadaşlar. Yemin ediyorum birçok eserlerde bunlar var. Ve insanların bunlara meylettiğini görmekteyiz. Billahi Kerim. Tevil sonucu ise bulaşmış oldukları şeyler şunlardır. Diyor ki Seyid abi. Allah yolunda öldürülenlere ölüdür demeyiniz. Şüphesiz ki onlar diridirler. Ayetini delil diri olarak getirirler. Ve bu hususta kabir evlindeki bazı şehitlerin, bazı sıddıkların, sadıkların işte onların hala yaşadıklarını düşünüp, onlardan yardım, istenileceğini düşündüklerinde ve da en güzel kabirine gidip de isteneceği sürüp bu yola çıkarlar. Halbuki ayet-i kerime devamında şöyle söylüyor. Bakın arkadaşlar Büyük bir şey kapatalım burada. Allah yolunda ölenler şehittirler ama katiyetle, yeryüzüyle bir ilişiklikleri yoktur. Hani diyorlar ya Çanakkale'de geldi, 300 tane şehit, bin tane şehit falan savaştı. Böyle bir şey yok kardeşim. Kim söylemiş? Yalan. Böyle bir şey yok. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabından birisi ismi aklıma gelmiyor. Allah yolunda cihad ediyor ve şehit oluyor. Rabbi onunla konuşuyor. Ve Allah azze ve celle diyor ki Ya Rabbi Allah onunla konuşuyor. Diğer kulum ne istiyorsun diyor. Ya Rabbi beni diyor yeryüzüne gönder. Onlara tekrardan diyor Allah yolunda öldürülüp şehit olmanın ne kadar lezzetli bir şey olduğunu onlara beyan edeyim diyor. İsmini söyleyecek olan var mı? Cabir, Cabir bin Abdullah. Abdülham. Ya Rab diyor bana izin ver yeryüzüne döneyim senin yolunda öldürülmenin ne kadar faziletli ve güzel bir şey olduğunu söyleyeyim. Allah Azze ve Celle diyor ki ey kulum diyor öldükten sonra insanların yeryüzüne gönderilmesini ben ne yapmıştım? Yasaklamıştım gitmişti artık bu. Ta ki kıyamet vaktine kadar. Eğer dilersen ey kulum senin yerine bunu ben bildireyim. Allah ona elçilik yapıyor. Allahu Ekber. eğer mümkün olsaydı şehit Allah azze ve celle yeryüzüne gönderirdi. Allah dilerse olmaz mı? Allah dilerse şeytan da cennete girer canım. Allah'ın dilemesi deli getirilemez ki. Allah dilerse her şeyi yapar. Ama Allah dilememiş. Beyan ediyor. Nokta koyuyor orada. Şey diyor şehitler Allah yolunda ölürler. Şehitler ölü değildirler. Onlar yeryüzüne gezerler dolaşırlar. Böyle bir şey yok. Evet. Onlar gezerler dolaşırlar. Nerede Kemal abi? Evet. Cennette. Neresinde kuşun? Kursanı. Kursanı. Neyi yerler cennette? Cennetin nimetlerinden. Bazıları cennetin kapısında asılı beklerler. Neyinden dolayı? Kulların haklarını yediklerinden dolayı şehit oldukları halde cennetin kapısında beklemektedirler. Nereden getiriyorsunuz bu tür uydurma şeyleri? Ya i̇nsanları süslü gösterip cezbetmek için. Ya Siz bu şeriatı yetersiz mi görüyorsunuz? Bu şeriata olmayan şeyleri söyleyip de insanların zihinlerini bulandırıyorsunuz. Vallahi İmam Şatibi şer'i bir hükmü Allah beyan etmediği halde Allah beyan etmiş gibi beyan eden diyor ilahlık taslamıştır diyor. Ve hükmen kafirdir diyor. Tövbe çağırılır. Tövbe ederse ne âle etmese diyor boynu vurulur. Ama buna tevillerle bunları söylüyorlar. Tevillerle. Evet. Değerli kardeşler kabirler ancak ibret almak için gidilir. Peygamber Aleyhisselatü da bu usta kabirlerin daha önce men etmişti. Çünkü ashab daha yeni İslam'a girmişti. İslam'a yeni girmesi asla bile men ediyor. Sonra daha önce sizden sakındırmış olduğum bu ziyaretleri sizlere meşru bırakıyorum, serbest bırakıyorum dedi. Ve sizlere kabirleri ziyaret edin, ölümü çokça tefekkür ederiz. Şüphesiz ki dünya nimetlerinin ağız tadını kaçırır diyor. Hakikaten de geçmişte bir kardeşle, 9. Ege Üniversitesi'nde bir kardeşi ziyarete gittik. Ee, ufak olan benim ameliyat oluyordu. Dedik, hadi morga giderim. İnan gülüyorduk, konuşuyorduk, eğleniyorduk. Arkadaş morga gitti, geldi, kesiliverdi. verdi değil, sadece ölü gördük, bitti. Üç saat kendine gelemedi. Şüphesiz ki insanoğlu unutkandır, değil mi arkadaşlar? Hatırladın mı Hulusi abi? Hatırladım, aslandı. <gülüyor> Evet kardeşler böyle. Ölüm dünya nimetlerinin ağız salığını kaçırır kardeşler. O yüzden dolayı bolca ölümü tefekkür ediniz. Ölümü tefekkür etmeniz ibadetlerinize de yansır. Takvanızı, zühtünüzü artır. Gerçekten de öyledir. Son namazınız gibi düşünün. Son nefesiniz gibi düşünün. Son vaktiniz gibi düşünün. Evet. Bununla beraber kardeşler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kadınlara kabir ziyaretinin yasakladığı hatta kabri ziyaret eden kadınlara <gülüyor> lanet ettiği de bilinmektedir. Bu husus biraz su götürür. Uzun bir mesele. Bu meseleyi pek değişmek istemiyorum. Ama üç mezhep imamı tarafından kadınların kabirlere ziyareti men ediliyor. Bu hususta ee, en son almış olduğumuz Useymi'nin kitabı tevhid şerhi adlı eserinde sayfa 540'larda Useymi buna güzel bir şekilde hadislerin arasını bularaktan noktayı koyuyor ve bu usta diyor ki katayette kadınların diyor kabirlere diyor ziyaret etmesi lanet kapsamındadır gitmesi şer'en caiz değildir diyor. Çünkü Hz. Peygamber kızı Fatıma'nın bu hususta bir kişinin vefatıyla Peygamber Aleyhisselam anh diyor, kabrine gittim mi? Hayır diyor, gitmedim. Allah'a yemin olsun. Gitmiş olsun. Cennet'in kokusu şu kadar bir yerdir, mesafedir Onun kokusunu alamazdın deyip de tenkit eden birçok rivayetleri de bu şekilde beyan etmektedirler arkadaşlar. Tabi Hz. Aişe'den bununla ilgili gelen rivayetler de var. İşte o kardeşi Abdurrahman vefat ettiği zaman kabrine ziyaret ettiği. İşte bu hadislerin arasını buluyor. İbn-i Husayn bu hadislerin arasını buluyor. Sadırlara şifa verecek bir şekilde açıklamada bulunuyor. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta kabirlerde ne yapılması gerekiyor? Meşru ameller. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Kabire selam verilir mi? Ölü işitir mi? İşitmez mi? Bu hatta bununla beraber bir Müslüman öldüğü zaman mesela kabirlerde cenaze namazı kılınır mı? Kılınmaz mı? Kabire doğru dua edilir mi? Edilmez mi? Bu ve buna benzer mevzuları dile getireceğim. Allah nasip ederse inşallah. Bugünkü dersim inşallah bu kadarlık olsun. Subhanak Allahumma, alhamdik. Ashhadu an la ilaha Kardeşler fazla gürültü yapmadan istirham ediyorum. Soru sormak isteyen kardeşler varsa soru alabilirim. İlla konunun bütünlüğüyle kalmak şartında değilsiniz, zorunluduz. Konuyla alakalı olursa daha hoş olur. Ama konunun dışında olursa konunun dışında sorular alabilirim.